Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Sarktığımız bir yarım saat içindeyiz diyebiliriz kabaca. Ee, Açık Gazete'nin Soma nöbeti ayın 13'ü programının içindeyiz. Ben Seçil Türkan. Teknik Masada Barış ile beraberiz bugünkü yayınımızda. Biraz alıştığımızdan e, başka bir tarihe e, kaymış olduk bugünkü Soma nöbeti için. Dört gün e, aksamayla yaptığımızı söyleyelim. Sebebi de gelişmeleri biraz daha fazla izleyebilmek adınaydı. E, zira hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Hatta bu hafta hala damgasını vurmakta olan Yusuf Yerkil'in e, tekmesi özür dilemesi ardından e, Barış Atay'ın, oyuncu Barış Atay'ın ona söyledikleri e, ve Ahmet Hakan'ın yazdığı yazılar üzerine gelen eleştiriler derken meselenin nereye gidebileceğini ya da neler olabileceğini bu programda en azından bir not olarak düşmek istedik sizlere. ...bu yüzden biraz da beklemiş olduk ve haftanın sonuna kadar geldik. Bugün burada ne yapacağımızı birazcık anlatalım. Şimdi dört yıl geçti Soma e, işçi katliamının üzerinden e, anmalar olduğu Geçtiğimiz hafta içinde geçtiğimiz ay yaptığımız Soma nöbetinin üzerine gelişen şeyler olmuş oldu. E, Türkiye durmuyor elbette. Termik santrallerle ilgili bazı gelişmeler var. Burada bu notları aktarmak e, niyetindeyiz. Örneğin... E, Soma nöbetinin e, Soma katliamının üzerinden dört yıl geçmişken burada tepkiler, gelişmeler ve bulunduğumuz duruma dair bilgiler şimdi burada olacak. Nisan'dan başlayalımız Ge geçtiğimiz ayın Soma nöbetinden bir başlarsak orada da ilginç gelişmelere yer vermiştik. Onları size bir hatırlatmak isteriz. Soma katliamının 48. ayında bir duruşma daha yapılmıştı Manisa. Akhisar'da görülen davada yani geçtiğimiz aydan bahsediyoruz. İnanılmaz ama beklenen sonuç çıktı burada. Nasıl çıktı? Kış aylarında ilginçlendi. ...benin düştüğünü ve duruşmaya... İlginin bu kez arttığını öğrenmiştik biz avukat evrenişlerle yaptığımız konuşmada. Ama savcının 14 aydır beklenen detaylı bir mütalası vardı. O mütalaa açıklandı. Katliama giden süreci ilk günden bu yana izleyen bir e, savcıydı. bölgeye alınmayan Bölgede alınmayan güvenlik önlemleri, işçi güvenliği, üretim baskısı, iş güvenliği gibi konularda aile avukatlarıyla aynı fikirde. Fakat davaya müdahil avukatlar ciddi bir noktaya parmak basıyorlar. Burada sorumlular... Sorumluların olası kastı üzerinden ceza almalarını talep ediyorlar... ...ama savcı bilinçli taksir sonucu öldüler. Ee, yani bu konuda önlem almamışlardı. Ee, o yüzden istemezlerdi böyle olmasını diyor. Ama burada asıl mesele... E, ...301 işçinin hayatını kaybetmesine giden sürecin aslında görüldüğü... ...ama buna dair bir şey yapılmadığı... ...avukatlar da aile avukatları da bunun altını çiziyor. Aynı duruşmada bir diğer önemli detay daha var ki... E, e, yönetim kurulu görevindeydi e, Soma AŞ'de eskiden Alp Gürkan hatırlayacaksınız aslında esas patron olarak da geçiyor e, onun tutuklanmasının gerekliliğine dair bir görüş de var bu savcı mütalaasında eğer bu görüş gerçekleşmiş olursa 300 bir işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi yani böylece ilk kez bir patron ceza almış olacak önemli bir hadise olarak bu ama buraya bir de belki Alp ilgili parantez açmak İyi olabilir. Ee, Aykürkan'ın avukatı olarak yine geçtiğimiz yıl bu zamanlarda davaya bir isim atandı. O da avukat İhsan Sartık oldu. Müdahil olmuştu ve yine aynı duruşmada Soma Ayşe'nin avukatları, ailelerin avukatlarını tehdit etmişti. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner ifadeleriyle. O yıl boyunca yani geçtiğimiz yıl boyunca ilginç bir şekilde e, tutuklu olanların bütün savunmaları e, bu meseleyi bir e, sabotaj sonucu olmuştur. Bu, bu bir FETÖ sabotajıdır. Dan öteye gitmese de en azından mahkemenin şimdilik bu fikri ...göz ardı ettiğini görüyoruz. Bir iyi haber olarak not düşebiliriz. Nisan'da yani son duruşmada bunlar yaşanmışken... ...Haziran 19'a ertelendiğini de söyleyelim bir diğer duruşmanın. Yani seçimlerden beş gün önceye neler olacağını göreceğiz. Oradan bir sonuç da çıkabilir. Maalesef ertelenebilir de yine ama aileler ısrarla ve inatla... E, ...tatmin edici bir sonucun çıkmasını... Umut ediyorlar. Peki dördüncü yıl nasıl anıldı? Türkiye gündeminde nasıl konuşuldu meselesine bir bakarsak eğer e, hep olduğu gibi yine e, saat 14'te Ege Lingit işletmeleri müessesesi önünde toplandılar. Orada yani Soma'da yapıldı bu buluşmam. Buradan da beş yol madenci anıtı üzerine ön, e, önüne kadar yüründü. Aslında bu e, mitingin bir adı da var. Soma için Adalet, Türkiye için Adalet mitingi. Çok sayıda katılımcının olduğunun e, dikkatini çekmek isteriz burada. Ailelerin kurduğu bir e, dernek var. 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği. ilk sırada yanı sıra CHP, Disk KESK, TMO, Türk Tabipler Birliği, Türkiye İşçi Partisi, Halk Evleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, e, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Eğitimsen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Birleşik Haziran Hareketi, Ses Sosyal Haklar Derneği'nin de arada, arasında olduğu çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü bir araya geldi. Dördüncü yıl anmaları için. Ee, bir başka buradan e, başa çekebileceğimiz başlıksa... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de bu meseleye, bu anmaya katılmış olmasıydı. Orada bir konuşma yaptı Muharrem İnce ve bir yere dikkat çekti, hatırlattı. Belki ondan sonra başladı zaten... Az önce programı açarken bahsettiğim tartışmada maden işçisini tekmeleyen dönemin başbakan müşaviri Yusuf Yerkeli andı oda. Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama o tekme atma olayı var o tekme benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim açıklamasını yaptı. İlginç olan şeylerden biri Yusuf Yerkel tam da o ara özür diledi. İnternet üzerinden Twitter üzerinden bir e, özür diledi. Ama bu özrü e, hatta yani e, Erdal Kocabıyık'tan tekme attığı maden işçisinden de özür dilediğini ve onun da özrünü kabul ettiğini yazdı. E, gazetecilik faaliyetinin olması belki burada e, iyi şeylerden bir tanesi Cumhuriyet gazetesi Erdal Kocabıyık'a ulaştı o ara. Ve dedi ki halen üzgünüm kalbim kırık o tekme yalnızca bana değil tüm madencilere atıldı ve o özrü de kabul etmediğini söyledi ee, ve arkasından da pek çok şey e, gelişti diyelim örneğin bir e, yazı diken yazarlarından akademisyen Murat Sevinc'in konuyla ilgili e, dün yazdığı bir yazı Barış Atay yere düşen işçi mi tekmelemiş diyor Barış Atay nereden girdi bu hadiseye bir tweet attı o da konuyla ilgili Yusuf Yerker ile ilgili ve Ahmet Hakan'ın da e, Barış Atay'ı oyuncu Barış Atay'ı hedef gösterdiğini düşündü bazı çevreler yazdı o tweetle. Evet sadece diktatör oyunu çeşitli şehirlerde ve sahnelerde yasaklanmıştı Barış Atay'ın ama Ahmet Hakan'ın yazdığı yazı sonrasında gözaltına alınması da e, oldukça dikkat çekiciydi. Önceki günlerde e, önceki akşam serbest bırakıldı. Onu da hatırlatalım neler olacağını izleyeceğiz o konuyla ilgili olarak e, Muharrem İnce'nin Soma'da yaptığı konuşma gününü beklemesi e, ilginç şeylerden bir tanesi dahaydı ee, biraz önce adını verdiğim Murat Sevinç'in yazısında da buna e, özellikle vurgu yapılıyor. Dört yıl sonrasını bekledi Yusuf Erkel özür dilemek için e, tam da seçimlerden önceye gelmesi gerçekten e, manidardı diyelim bu konuyla ilgili olarak. Evet ilginç bir hadise bu e, çünkü Türkiye'de pek çok insanın içine işlediği bir şekilde işlemeye de devam ediyor hem Soma hem Tekme soma da işçilerin ölmesi meselesine döndüğümüzde bir baktığımız zaman da toplumda konunun nasıl yangıla, yankılandığına dair bir örnek vermek isterim tam da dördüncü yılına girerken İzmir'de açılan bir sergi 13 Mayıs 2014'te yaşanan bu işçi ölümleriyle işçi cinayetleriyle ilgili olarak ee, bir ressam. Sonradan reslam olduğunu da belirten şurada Sarıkaya, İzmir'de karşı ifadeler adlı bir sergi açtı. Tekstil mühendisiymiş. Öncesinde kendisi böyle söylüyor. Şimdi 30 yılı aşan kariyerinin ardından gençlik yıllarından bu yana yapmak istediği şeye dönüyor resme ve ilk sergisi iki kişisel sergisi de İzmir Resim Eken Müzesinde ve e, ve galerisi Şeref Aktik Sergi Salonunda açılmış oldu. Sergi yapıtlarında 13 Mayıs 2014'te yaşananları tuvale yansıtıyor şurada. Sarıkaya ve bu sergi fikri ilk olarak Soma faciasının yaşandığı süreçte insanların tepkisinden oluştuğu uzun bir araştırma ve inceleme sürecinin ardından sosyoloji ve felsefe perspektifinde resimler yaptım demiş ve... Ee, belki buradan İzmir'deki e, dinleyenlerimize bir çağrı olsun bu da 21 Mayıs'a kadar görülebilecek karşı ifadeler adlı ilk kişisel sergisi Şule Sarıkaya'nın meselenin başka bir tarafı ama Soma etkileri elbette bununla sınırlı değil ve elbette Türkiye kömürden de vazgeçmiş durumda değil. Bundan bir ay öncesinin 12 Nisan tarihli evrensel gazetesi haberine bakalım bir manşetindeydi bir sabah önemli bir haber vardı Soma Kolin termik santrali inşaatında taşeron şirkete bağlı çalışan 2000. I mean, işçi işten atıldı diye. Bu arada bu hangi e, santral diye sorarsanız e, Yirce köylülerini hatırlayacaksınız kendi köylerinden kovduğu ama şirketin yani kolinin çok uzaklaşmadığı e, biraz daha yakında olan Kozluören köyündeki e, termik santral bu. E, bu termik santralin inşaatı da e, mecburen devam ediyor. Yani hani Yırca'dan gitti ama daha da uzaklaşılamadı bir türlü Kozluören'den de. Bu e, termik santralin inşaatı 2000 işçi işten atıldı. Taşeron şirket bir açıklama yaptı. Ee, ücretlerini alacaklarını, fazla mesailerini ödeyeceklerini belirttiler ama işçiler alamadıklarını söylüyorlardı. Bu önemli bir gelişme. Ee, i̇şten atılmalarına karşın şantiyeyi terk, terk etmediler ilk önce ve Taşeron şirket işten atmadık, yollarımızı ayırdık. Bütün işler tahminimizden iki ay önce bitti. Dolayısıyla böyle oldu dedi. Ee, enteresan bir hız, enteresan bir ee, iş işçi güvenliği ve hakkı bilmezcilik diyelim. Ee, bu da bu Soma ile ilgili hadiseler arasındaki bir not ama e, bu inşaat aynı inşaat iş cinayetleriyle de gündemine gelmişti. Yapımına 2016'da başlanmıştı oranın ve e, 2018'de 26 Ocak'ta şantiyede iki işçinin üzerine forkliftle taşınan iskele ve e, demir profiller devrilmişti. Bir işçi hayatını kaybetmiş bir işçi de yaralanmıştı. Ama Soma'nın işçi ölümleri bununla sınırlı değil. Hatırlatmak isteriz. 1976'dan beri açık olan Soma'nın asıl zehirleyen termik santraline bir dönüp bakarsak eğer orada geçtiğimiz günlerde bir temizlik işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bu termik santralin bir özelliği, bir önemli tarafıysa özelleştirilmiş olması. Bundan 3 yıl önce özelleştirildi orası. Torku Şeker'in de sahibi olan AKP milletvekili Recep Konuk tarafından satın alındığı bu termik santral. Özelleştirmelere gelmiş olduk. Ee, bir konu bahsettiğim ee, belki bugünlerde tartışılan bir yere dönüp bakmak lazım özelleştirme tam olarak ne yapar diye yatağına, yatağından bahsediyoruz dün sabahki yeşil büyüten programında da belki dinlediniz ee, orada konu hakkında yapılmış detaylı bir röportaj var özelleştirmeler ne yapar sorusunun peşinden giden bir e, bakış açısıyla devam edelim karşımıza Muğla yatan termik santrali çıkıyor. Önce tutunculuk bitirilmişti. Orada ve şimdi bugün de kömüre kurban ediliyor. İlk, ilk ünitesi 1982'de devreye alındı. Yatan termik santralinin 2014'te özelleştirildi ve bereket enerjiye teslim edildi. Ardından termik santrali çevreleyen açık ocak kömür madenlerinde bir agres agresif büyüme süreci göze çarpıyor ve bu ıı, süreçte Turgutköy'ü sakinlerini tehdit ediyor. Hem arkeolojik Aksit alanlarını hem insanların sağlığını e, dün akşam e, pardon dünkü de konuşulan bir hadiseydi. Kazım Erol Turgut Köyü'nden e, diyordu ki burada elinizi kime çarpsa ya koah ya ciğer hastalığı ya akciğer kanseri gibi hastalıklara denk geliyor. Bu da e, büyük bir açmaza işaret etmekte. Sizden önce Ayhan Bey, bizim konuştuğumuz hadiseler biraz aslında Soma'da yaşananlara kısaca bir bakmaya çalıştık. Hem dördüncü yılında Soma nasıl anıldı, hem de termik santrallerin durumu, son durumu nedir? Örneğin işte kolindeki işçilerin iş bırakması meselesi, ardından biraz özelleştirmeler demiş olduk. Ve asıl sormak istediğimiz şey de size 139 milyon ton kömürün satılacak olduğu gerçeği. Enteresan bir şekilde Genelde böyle haberler ekonomi tarafına bırakılıyor gazetelerin ya da haber merkezlerinin diyelim ekonomiyi ilgilendiriyor sadece? Orasını da size sormuş olacağız ama 25 Nisan gününde çıkmıştı bu haber. Yani bir tür kömür satışı yine kömür sahası özelleştirmesi hadisesi ve 15 Mayıs'ta da bu özelleştirmenin ihalesinin yapılacağı konuşulmuştu. Belki oradan başlayabiliriz makine mühendisleri odasından Ayhan Ayhan Bey ile beraberiz Ayhan yükselle birlikteyiz şimdi ne demektir bu özelleştirme Ayhan Bey? Ver önce şu maden mühendisleri odası olarak güzel isterseniz ona çok pardon çok pardon tamam ben kafa karışıklığı. Yani Şimdi özelleştirme politikaları biliyorsunuz küresel politikaların birinci ayağı. Yani özelleştirme politikaları küresel politikaları özelleştirmeyle başlıyor. ile esnekleştirme, kuralsızlaşma ve teneffüsüzleştirme de tamamlanır. Ve biz aslında 80'li yıllardan beri maden mühendisleri odası olarak yaşamın her alanındaki özelleştirmelere karşı çıktığımız gibi madencilik alanındaki özelleştirmelere de karşı çıktık. Hı hı. Buradaki karşı çıkışımızın en temel nedeni neydi? Öncelikle burada kamu kaynaklarının belli kesimlere günlere amiyane tabiriyle peşkeş çekilmesiydi. Kamu kaynaklarının özel sektörden hı hı. siyasilerin yandaşlarına aktarılmasıydı. Bu mademler halkındır ilkesiyle bu kaynakların artı değerinin halk lehine kullanılması gerektiğini savunduğum için özelleştirmelere karşı çıkıyordu. Hı hı. Ancak özelleştirmelerin başka bir sonucu da Pardon ancak demiyorum. Bununla birlikte özelleştirme başka bir sonucu da iş güvencesinin ortadan kalkması, işsizliğin artması, beraberinde taşır gelmesi ve bu ikisiyle de birleştiğinde iş kazalarının iş cinayetten artması şeklinde değerlendiriyoruz. ve Geçmişte biz buna ilişkin pek çok rapor hazırladık. 2006 yılında ee, Karadon'daki TTK'daki hı hı. taşıranlaşmaya karşı rapor hazırladık. Akabinde Karadon faciası yaşandı ve bugün de Karadon faciasının 8. yıl dönümü 30 aralardaki malzemesi meslektaşımızdan bulundu. 30 kişi yaşamını kaybetti. Bunu aslında önceden uyarmıştık. Ee, akabinde bu kazanın sonucunda bir rapor hazırladık. Ee, bununla birlikte bu e, Homo faciası yaşandı hemen akabinde 4 hmm. yıl sonra. Bu arada da Elbistan kazası yaş yaşandı. Bu raporlardaki e, özelleştir politikalarına bu şekilde bakıyoruz. Ama bir baktığımız diğer boyut da şu. E, madencilikte havza madenciliğinin yapılması gerektiğini savmıyoruz. Burada havza madenciliğinin temel birinci nedene bir rezervin, havzadaki büyük, büyük bir rezervin bir bütün halinde değerlendirilmesini gerektirmişiniz. Bunun maddesindeki <Gülüyor> gereği o e, üretimdeki verimlilik, randıman anlamında tek bir proje üzerinde tek bir denetim üzerinden yapılması gerektiğini söylüyoruz ve Türkiye'de de bu işin ancak özel sektör marifetiyle, kamu sektörü marifetleri yapılacağını düşünüyoruz. Evet. Ve bu nedenle raporlar hazırlıyoruz. Ancak Türkiye'de şunu belirteyim, bir bağnazlığı konusunda bir politikasızlık var. Ve şöyle anlatayım ee, Elbistan Havzası'nı parçalayarak taşeronlara verdiler orada üretim yaptırdılar. Elbistan'da 2014 yılında bir facia yaşandı. 10 kişi yaşamını kaybetti biliyorsunuz ki yer üstü çıkış açık işletmesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği çok önemli bir soru. Evet. Peşinden Soma'daki sahaları yeraltı sahalarını bölerek küçük ölçekli sahalara bölerek özel sektöre verdiler ve buralarda pek çok kaza yaşandı ancak 13 2014'te 301 kişinin öldüğü e, facia yaşandı. Bunun akabinde hükümet dedi ki biz havza madenciliğine geçeceğiz dedi. E, fakat e, peşinden tekrar e, havzaları böldü. Bu da bu bölünmenin sonucunda yine yapılan bir şey. Hı. İhaleye açılan yer Soma faciasının olduğu sahada ancak soma faciasının olduğu Ocak değil. Ocak sahada belli bir bölümde. Orası açılmadı. Hiç kullanılmayan rezervler kullanıldı. <gülüyor> ihaleye çıkarıldı. Ee, burada e, biz şunu da e, geçmişte de söyledik. 2012'de Soma'da yazdığımız raporda da söyledik. Ee, burada derin sahalar dediğimiz daha derinde olan kömürler ihale açıldı. O zaman da bunu belirtmiştik. Bu sahalarda metan gazı çıktı. Ve e, Soma'da geçmişte metan yoktu. Hı. Metan gazı çıktı ama Soma'nın kömürü yanmaya elverişli bir kömürdür. Bu yangında bu metan gazı bir büyük hacı olur diye belirtilmişte de akabinde Soma yaşandı. Şimdi tekrar söylüyoruz. Bu ihaleler de daha derin sahalarda yapılıyor. Oralarda daha çok da gaz olacak. Ee, bunu bekliyoruz. Ve Ondan tekrar kamuoyunu uyarıyoruz. Yani Soma'nın dördüncü yılında Arif'in peşinden hı hı. Soma'da iki bin yılında uyardık. Dört yıl sonra kaza aldı. Soma'dan sonra dört yıl sonra tekrar uyarıyoruz. Bu ihalelerin sonucunda açılan ocaklarda hele hele ki uygulanan politikalarla, maden kanında yapılan bu değişikliklerle, 6.331, yapılan, 6331 sayılı kanunda yapılan bu değişikliklerle çok daha büyük faciaların olacağını bekliyoruz. Evet 15 Mayıs'ta yapılacaktı bu ihale. Siz de bir e, zaten bununla ilgili bir açıklama e, yapmışsınız yine. Türkiye Kömür İşletmelerine ait kullanılmayan e, saha olamaz diyorsunuz. Şimdi burası çok büyük bir alan. 139 milyon ton kömürden bahsediyoruz burada. E, yani e, işçilerin hayatını kaybettiği alan kullanılmıyor. Ama o, o alanın geri kalan yerlerinin 2046'ya kadar işletileceği söyleniyor evet. örneğin. E, ve işte bu yıl 2018'de de yapıl oluyor bu şey. 2046'ya kadar gerçekten orada bir kömür rezervi bulmak mümkün mü? Yoksa bu bir e, sadece hayal mi? Siz nasıl yorumlarsınız? Yok şu anda yapılan çalışmalara göre orada kömür var. Zaten kömür olmayan yerde ihale de yapılmaz. Yani <gülüyor> talip olmaz. Orada kömür var. Derin sahalarda ihale ediliyor. ha biz geçmişte söylediğimiz gibi Soma Havzası'nın bir bütün halinde devletin elinde şu anda... E, belli çalıştığı ocaklar var. Özel sektöre devrettiği açık ocaklar var. Ee, yer altında rödevans ve taşeron marifetiyle üretim yapan ocaklar var. Burası bir bütün havza altında. Hı hı. Biz bu, bu bütün havzanın bir projeden projelendirilmesini bir proje etrafında e, yönetilmesini istiyoruz. Hem bu madenciliğin kamu kaynaklarını kullanılması anlamında hem de ee, bu işverenlerin parçalı parçalamak yapılacak faaliyetlerde e, birden fazla kontrol mekanizması çıkacağı için, birden fazla üretim mekanizması çıkacağı için burada sorunlar yaşanacaktır. Hı -hı. Bunu uyarıyoruz. Zaten madencilikte dünyanın her yerinde böyle büyük rezervler tek bir proje üzerinden yönetilir, denetlenir. Biz bunların yapılmaması gerektiği konusunda da zaten 13 Nisan 2018 tarihinde zonguldakta. Bir basın açıklaması yaptık. Bir yaptık hı hı. Ee, Bu konudaki kararlılığımızı sürüyor. Çünkü biz biliminde tekliğin gerekleri doğrultusunda konuşuyoruz. Yapılan bu uygulama dediğim gibi ileride özellikle bu açılan yer altı derin sahalarda metan gazının da tespit edilmiş olması sebebiyle Önemli sorunlar yaşanacağını düşünüyor. Evet çok daha büyük şeylere e, neden olabilir. E, halbuki söylediğiniz gibi bir havza uygulamasıyla e, havza madenciliğiyle parça parça e, satılıyor diyebiliriz alanlarda. E, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu e, Ayhan Yüksel? Yani biz aslında bu açıklamaları hazırladığımız raporlarla, üyelerimizin bilgi birikimine dayanarak hazırlanan raporlarla <gülüyor> kamuoyuna sunuyoruz. Sadece kamuoyuna sunmakla kalmıyoruz. Hükümet yetkililerine de bu raporları sunuyoruz. Ancak nedense e, bilimin ve tekniğin hükümetlere göre, siyasilere göre değişmesi gereken bir dünyada yaşamamıza rağmen e, bu bilim ve teknik e, odamızın açıklamaları yazık ki kabul görmüyor. Ama üzülerek de şunu söylüyoruz. <gülüyor> Zamanında bizi haklı çıkarıyor. Yani biz bunu 2006 yılında Kömür Kongresi'nde bizzat benim ya hazırladığım bildiride Zonguldak'ta önemli sorunlar yaşanabilir dedik. Hı -hı. 2010 yılında 17 Mayıs'ta bugün 8. yılında karadon faciası yaşandı. Peşinden 2013 yılının ocağında Zonguldak'ta 80 kişinin öldüğü bir olay oldu. Bunun üzerine hazırladığımız raporda Soma'da bir facia yaşanabilir. Tekrar dört yıl sonra bir kaza aldı ve Soma'nın dördüncü yılında şunu söylemek istiyorum. Bu sahalar ihale edilecek. Yeraltı yöntemiyle yapılacak. Bunu alacak firmalarda bilmiyorum kimler alacak. Onlar da ihale bittiğinde ortaya çıkacaktır. Evet. Şunu belirtmek istiyorum. O sahalarda da önemli iş, iş sağlığı, iş güvenliği sorunları yaşanacak. Hatta ee, çok ilgilenerek söylüyorum. Ee, geçmiş tarzda çıktık. Burada haklı çıkmak istemiyoruz. Ee, böyle buna Soma'ya benzer ikinci bir facia yaşanabilir. Daha büyük ya da daha küçük. Ama hiçbir bir kişinin bile gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz. Yani teşekkür ediyorum bizi odamıza bu fırsatı verdiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz katkınız için Soma nöbetine. Yine görüşmek üzere diyelim. Ayhan Bey sizinle de. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'le birlikteydik. Bu özelleştirmelerin ne manaya geldiğini sorduk kendisine. Ee, Soma'ya, e, Soma'da e, Türkiye Kömür İşletmelerine ait kömür sahası özelleştiriliyor şu anda. Önemli notları var, havza madenciliğine geçeceğiz, geçeceğiz demi, demişlerdi Soma'dan sonra. Ee, onu yapıyorlar ama biz e, bütün... Alanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, bütün maden sahasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştuk. Bir proje etrafında birleşmeli eğer bir proje olacaksa bile bunu savunmuştuk. Orada belki çok daha büyük kazalar, üçüncü bir büyük kaza yaşanabilir diyor. Ayhan Bey ondan notları aktardık ve böylece uzun yoğun bir soma nöbetinin sonuna geliyoruz. Soma nöbetinin üzerinden 4 yıl e, geçti. Pardon soma katliamının üzerinden de 4 yıl geçmiş oldu. Biz izlemeye devam ediyoruz ve e, SOM'un dördüncü yılında maden sahaları özelleştirilmeye ve kömür politikası da yüksek hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda neler olacağına bakacağız. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da Barış ile birlikteydik bugünün yayınında. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.